Başlayalım aciwan. Aman kara gözüm, dur ne yapıyorsun? Yahu bıraksana Yahu ne istiyorsun şapkandan? Sen sen misin diye kontrol ediyorum aciwan. Yahu ne demek ben ben miyim? Sen ne kadar sen sen, ben de o kadar benim. Doğru yahu, ben bir kendimi kontrol edeyim dur sen. Ben ben miyim yoksa ben ben değil miyim? Hoppala kara gözüm, sen de bir haller var. Ama bu haller pek iyi haller değil. Yahu adam yıllarca ölmüş annesinin kılına girip emekli maaşını almış. Kimse çakmış mı? Ha anladım şimdi o garip hareketlerin sebebini. İyi de Karagöz'üm bu yeni bir olay değil ki. Çözüm bulunamadığı için devam eden bir olay ama haber? Doğru doğru. Gaziantep'te benzeri olayla ilgili 85 kişi belirlenmişti yakın zamanda. İşte ben de çözüm buldum. Çözüm yolmak diyorsun yani. Yolacaksın ki yolunmayasın. Aman sayın dinleyiciler dikkatli olun. Siz gerçekten siz misiniz? Yanınızdaki gerçekten yanınızdaki mi? Sağınızdaki sağınızdaki mi? Berinizdeki berinizdeki mi? Kimseye kanmayın. Hatta sizi kandıranlar gerçekten kandıranlar mı? Ondan da emin olun. İlahi karagözüm. Peki... Evlendiği halde dul parası alanları ya da yetim maaşı almaya devam edenleri nasıl anlayacağız? Aa, güzel bir soru ama Karagöz'de onun içinde bir çözüm var. <gülüyor> dul olmadığı halde maaş mı alıyor? O zaman biz de dul dula, kim ne bula, buldun buluna, bundan bunala, koydum çuvala, çuvalda incir, evimde kendiri sapına, geldim oyuna, oyun başına, sen <gülüyor> saçına. Dur Karagöz'üm dur dur. <gülüyor> Girdim yaşıma, yaşın başıma, yaşın başıma, başım duvara. Hoppala yahu bir nefes al. Hem ben anlamadım ki bunun neinesi. Bu tekerlemeyi söyleyen dul maaşını alacak yoksa yok. Ha bunu da tekerlemeyle çözdün yani. Ben de çözüm çok üretiyoruz elim Allah. <gülüyor> Başka ama ne olur bu sefer tekerleme olmasın. Sonu gelmiyor çünkü. İkinci çözüm ise dayanıklılık testi. Ne testi? Şimdi o maaş kuyruğunda durmak her yiğidin harcı değil Hacivat. Asıl emekliler artık bu şartlara iyice alışmışlardır. Ama sahteleri henüz daha bunlara alışamamıştır. Yok biraz zor. Ha işte o yüzden sırasıyla Temmuz ayında günün ortasında güneşte durma testi. Güzel. 2 Gün boyunca en çok açlığa, susuzluğa dayanma testi. Bu da güzel. Üç, ilk yardım testi. Bak bunu anlamadım ben. Şimdi acı bak o kuyrukta bekleyenler kadar bayılan, tansiyonu inen, çıkan, şeker komasına giren, fenalık geçiren olmuyor mu? Oluyor kara gözüm. Ee, sırada bekleyen ister istemez bir şeyler öğrenir. Doğru, doğru efendim. İşte bu testlerden geçen alır maaşı. Güzel karakter, bence iyi düşünmüşsün. E ee, vatana bir faydamızdı kızın. Dokunsun efendim. Eee sesimizi artık birileri duymuştur. Duymuştur, duymuştur. Evet, geldik yine bir programın sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affolan! <gülüyor>